işte. Çok hızlı başladı. Selam gençler. Selam gençler. Evet. Ya ya genç olmayan insanlar da deniyorsa diye hiç düşündün mü? Ya ben ben düşündüm. Hiç düşünmedim. Ben düşündüm. <gülüyor> Bu özellikle YouTube'daki videoları çekerken hep böyle bir selam gençler diye başlarım ama içimden de diyorum ki ulan ya gençler izlemiyorsa. <gülüyor> Ya yani ya hani bilmiyorum ki böyle, bilmiyorum. Bizim orada bir daha vardır yaş sayıdan ibarettir derler. Yani adam dinliyorsa ruhu gençtir en azından. Yani ya da belki hani selam gençler diyeceğe hoşuna gidiyordur. Ulan siz enişte Peki hoşuna gitmeyenler var mı diyorsun? Ha yani hayvan bana ne genç diyorsun falan. Tabii baban genç, adam. Baban <gülüyor> Eşek kadar adamım. Gençlik kadarım <gülüyor> bizim <gülüyor> dinliyorsun diyorsun falan. Evet. Yani. Neyse balkon keyfinin bu kaçıncı e, bölümü? Hiç bilmiyorum kaçıncı. Ben hiç bölümüm. Ama e, şehri uyutmayı başardık. <gülüyor> o yüzden daha sakin şu an ortam. Evet inşallah bir motosiklet geçmez. Geçmez bu ses geçmez yedikti. bu saatten sonra geçerse kafasına şey ışığı satırsın. Ne yapacaksın? Sol ışığı Evet, güzel bir yaza doğru sabahında, Sabah mı? güzel bir güzel bir yaza doğru gecesinde. Yaza <gülüyor> doğru gecesinde demek. Yani, yani işte hani yaz havası hafiften böyle bahar yani havası. Biraz... Yani. Çok soğuk değil, götümüz donmuyor. Evet. Ne biliyorum. Sıcak öyle... da değil. Ha. Bakalım, bakalım. Olmaya bu elektrik sıkıntıları yaşanıyorken bir de yazın ve herkes klima falan açarsa ne bakacağız? Ak akuyum. Ne var? Akkuyu nükleer santral. Ha. Nükleleri veriyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl hiçbir şey olmuyor? Ne zaman baş, Ne zaman devreye alınıyor? Alttılar temelini. Tamam işte ne zaman alınıyor devreye? Ne bileyim temeli attılar. İşte onu da var o zaman 5 yıl. Daha tabii var 5 yıl daha içine uranyum dayayacaklar. Hımm. Olay o değil zaten. Olay o değil oğlum. Bütün ülkenin elektriği gidebiliyor ya bu tamam ülkede. Tamam ama işte akkuya gidiyorsun. Hı -hı. Aa, alıyorsun elektriği. Hı -hı. Nükleer. Hı -hı. Sonra hayatım boyunca Hı -hı. elektrik sınıfı çekmedim. Çünkü kendim komple nükleer olduğu için. Radyasyon ya yaratan. Yani ülkenin beklediği süper kahramanlar akkuydan çıkabilir. nükleer yemiş. Ya o 80'lerde kaldı artık. Kimse nük yani nükleer radyasyonla süper kahraman olmuyor yani. biliyorsun 100 yıl geriden geliyoruz. 80'lerde kaldı dediği şey bizim <gülüyor> yeni bir şey yani. Yani en son... Tok, Toxic Boy falan çıkabilir bizden işte yani o tarz şeyler. Artı çıkmaz bu saatten Niye sonra Niye çıkmaz geçti. abi? Bizden çıkar. Yok geçti o nükleerler, gamalar falan filan. Ulan nereye geçti? Onlar yurt dışında geçti. Bizde daha geçmiyor. Bizde daha yeni bunlar. Hep yeni konseptler. Ondan sonra mesela böyle yazacaksın işte. Akkuyu'dan çıkan süper kahraman diye. Harika yani. Daha öncesinde böyle konseptlerimiz olmadığı için bizden zaten çıkmıyorduk. Yok, aktif örümcek, yok, Oxford var mı da okumadık? Yani işte, yok işte ya abi, böyle yok olmadığı için bizde et, etten, sütten şeyler falan süre. Sütçü imama giriyorsun, sütçü olursun bu yani kadar. Bizde, bizdeki süper kahraman sütçüden çıkıyordu. Yok, öyle olmuyor. Kapıcı mesela. Süper kahraman bize kapıcıydı yani. Anladın mı? Abi bir kere zaten sen süper kahraman olman için Muhit'in de isminin düzgün olması lazım, ha. tamam mı? Yani, bir, yani bir, olacak işte bir şaşkın bakkaldan bir e, Batman çıkmaz abi. gotım <gülüyor> anladın mı? <gülüyor> tamam da yani. Gotham yani. Tamam işte bizimki de şey Met, İstanbul. Yani Metropolis. E, yani. Galata. Galata. Galata, yani Galata, İsmi Galata Kulesi. Mesela Galata Kulesinin altına hemen Betkay. Niye lan? Oğlum ne güzel ben, işte? Galata Kulesi ne işte? Herkesin de muhit var abi, içinden deri dev olacak. Abi herkesin de götlerine uydurmuş hafedersin. Anla söyledi. Yani biz de uydururuz biz muhit yani. Ne olacak? Bizde de Kasım Paşa var. Kasım Paşa. Kasım Paşadan çıktı çıkacak olan zaten. Oğlum, Kasım Paşa. Ne demişler? Ne aşağı Kasım Paşa. Yani Kasım Paşadan çok sağlam adam çıkabilir mesela. O da bir muhit, çingeneler falan herkes var. Daha ne istiyorsun? Mesela Elif'in. Ondan sonra Hell's içinde Ruslar var, Çinliler var. Aa sonra bilmem neler var. Yakuza var. He yani Yakuza var. Bizde de Kasımpaşa'da Çingeler var. Kaladenizliler var. Daha ne olsun oğlum? Aslında Kasımpaşa olabilir. Dolapdere olabilir. Dolapdere, Kasımpaşa. Alt, tam, işte. tam o mekan. Tam da suçun işlendiği mekanlar ha, küçük zaten. Küçük Armutlu. Ondan sonra bir de şey. Gazi Osman Paşa. Haliç. Bob. Haliç de var. Haliç var. Mis gibi işte. Daha ne istiyorsun? Ha işte buradan bir Daredevil çıkmıyor abi. Abi işte oradan Daredevil çıkar bence Döverler mi oğlum? Oradaki mahalle sakinleri döver. Düşünsene kırmızı kıyafete adam... çıkartır <gülüyor> Ne oluyor lan diye. Adam... Mahall mahallenin dayıları döver. Oğlum işte dayağı yiye yiye. Ama ye. ben kör... S*** geldim lan körlüğünü falan. <gülüyor> <gülüyor> ama abi ben kör olmamıyorum ama görüyorum falan. Ya bırak. <gülüyor> kokla kokla deyip böyle götür kokla. Neyse anlaşılmıştır herhalde. Eee Derdevil konuşacağızdır. Evet, Derdevil konuşacağız. Kasımpaşa'dan çıkan Derdevil. Evet. Ee... Kasımpaşa'dan çıksa adı ne olacak böyle? Bak geçiyor motorlu. Evet, Evet. Kasımpaşa'dan çıksa ne olacak adı? Kasımpaşa'dan çıksa Maşalafa, Maşalı falan olur yani herhalde. Pala. Klasik. He. O pala. He. Çıkarıyor pala şunu Şey, neydi? Ne? Aman ne diyorlar lan? Ne? Emanet. Emanet. He. Emaneti çıkarıyor. Tabi. <gülüyor> Çakı böyle vardı. Ya. Çuk, çuk, çuk. Kelebek. He. Kelebek işte Kasımpaşa kelebeği. Olmaz o. Niye? Uçuyor, kaçıyor siktir. He, hakikata kelebek yakışır mı? Yakışmaz. Belki galiba ya ne akar ki? çıkar belki. Olmaz işte. Daha iyi aslında G çıksa. Oğlum bak geriden geliyoruz diyorsun. Daha o kadar şey... E, Hayır, çeşitliliği... Geriden geliyor olabiliriz ama bizde yani gay, gay muhabbetlerinden muhabbetler muhabbetleri bunlar ondan sonra e, daha toplumun kanayan yarası olduğu için söylüyorum yani. Bilmiyorum. O kadar çeşitliliğe açık olmayabiliriz henüz. Neyse... G. bir kenara biliyorsunuz Marvel'ın Netflix'e birlikte yaptığı ve Jessica Jones. ABC var galiba. Değil mi? Çünkü ABC dizlik arada. Işte. Daha sonrasında işte Jessica Jones, Power Man, Iron Fist ve sonrasında da Defenders'a bağlanacak olan. Onları böyle e, tek tek onlar değil mi? Onun içmeme yapacaklar. Tabii. Bayans. Her sene bir tanesi çıkacak işte. Her sene. Onun evet. ikinci sezon ne zaman gelecek? Onun işte. ikinci sezonu on içti. Devil sezon olmayacak mı? Yok yok öyle. Bundan sonra Jessica Jones. O nasıl olacak o şey? E ben bir geçen gördüm bir haberinde ikinci sezon, ikinci sezon ondan sonra nasıl olacak, ne bitecek Devil de bundan sonra olacak. Bilmiyorum. Yani belki bunun ikinci sezonunun yanında bir de Jessica Jones koyarlar. Emin değilim. Ama yani seri planlanırken Defenders'a giden dört tane şey diye e, konuşulmuştu Anladım ya şimdi Mervuk abimiz kendi çöplüğünü korumaya çalıştığı bir hikaye. Evet. Aslında derdi bu hikayesi. This is my city. Evet. This is my Ben o kadar bıktım ki yani her ben duyduğumda de... kusasım geliyor. Abi, çünkü... abi direkt böyle şey oluyor yani. Duyduğum anda Hı -hı. böyle bir titreme geliyor yani. Abi Batman diyor. Green Arrow zaten her bölümü en az 3 kere diyor evet. demezse Zat, ölüyor. Zaten onun yüzünden oldu ki. Hı. Zaten Arrow dizisi yüzünden oldu. Arkadaş sürekli This is my city denir mi dizde ya? Deniyor abi. This is my city. Herkes diyor abi bir zaten... Zaten Nasıl bir, bir şehir sanmıyorum. Bir de şehir dediğimde 300 bin kişilik şehir anası. Şehir görmüş bir şehir. İstanbul'u koru. Koruyamaz Kolaysa. Bir köşeden bir köşeye git bakalım yetişebiliyor musun? Trafikte kalıyor böyle. Ya yani this, bir boğaz geçmek için. <gülüyor> this is my city dediğin kasabala. This Is My City Beşiktaş Abi kadar yer işte. Istedim hakikaten This Is My City olayından ben de. Neyse ki bu Daredevil'da çok az kullanıyorlar. Yani, yani arada böyle bir This Is My City geçti. Hayır bak This is, Daredevil'da dedi ki This Is My City'nin gıcıklığı hem iyi tarafın hem de kötü tarafın diyor olması. E tamam Erol'da da öyleydi. Hem iyi hem herkes This Is My City diyor yani. Neyse. Şimdi e, çizgi romanlardan bilen biliyor Daredevil karakterini. Daredevil Külçeyde... karakterini iki, iki şekilde biliyoruz. Bir çizgi romanlardan Aha. bir de Evet. Ben affedildi. Berbat olan da. E, e, fa felaket, facia <gülüyor> film e, uyarlamasından biliyoruz. Uyarlamasından biliyoruz. Yani yani director's cut'ını izlerseniz böyle %10 kadar falan daha iyi bir film haline geliyor. Ama 0'ın %10'u yine 0 olduğu için. Siz katılır mı var? Var. Hemen tam. Yok, o kadar da kötü değil ama kötü. Bayağı kötü bir film. Eee Elektra'dan daha kötü bir film. Ghost Rider ondan daha da kötü bir film. O yüzden en kötü Marvel filmi diyemeyeceğim. Ama velakin e, kötü bir film. Şey. <gülüyor> Neyse. E, Netflix'in şey, eee Marvel'la birlikte e, ürettiği evet. Bir mini serisi aslında 13 bölümden 13. oluşan ve Netflix her zamanki gibi öyle diye bütün Tek sefer tek, tek seferde bütün bölümleri yayınladığı için biz de böyle e, İngilizcesi binge watch denen aslında hepsini bir arada bir oturuşta işte seyretme evet, e, olayını gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Ki öyle de yaptık. Yaptık. Her ne kadar biraz zor olduysa da. Evet. Çünkü aslında Marvel'ın diğer işlerine nazaran daha e, bayağı böyle ağır e, bir yani. Evet. Hani Şimdi... Çok kısaca böyle bilmeyenler olabilir. Gerçi bilmeyenlerin olacağını zannetmiyorum dizi dinleyenler arasında ama hani Daredevil'dan kısaca bahsetmek gerekirse kendisi kör topar. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk yaşında bir kimyasal kazaya kurban giderekten gözlerine kimyasallar girdiği için kör olan ama işte o körlüğünün körlüğünü kapatmak için diğer duyuları aşırı derecede gelişiyor bu kimyasallar sayesinde. Ben işte orada biraz şeyim ya. Yani. Bu kimyasal sayesinde oluyor değil mi? Evet. Kimyasal. Tabii. Yani oradan her kör olan Daredevil gibi olmuyor işte. Evet, i̇lginç. O kimyasal da neymiş? Ninja Turtles kimyasal ha, gibi bir şey. Uz gibi bir şey. Neyse o kimyasal yüzünden işte diğer bütün duyuları olağanüstü şekilde gelişiyor. Ve e, bir, e, bir tür sonar e, gücüne sahip oluyor. Bütün ses dalgaları ve diğer duyulardan gelen bilgileri beyni öyle bir işliyor ki a, görür gibi oluyor. Tamam. Olay bu. Ve bu adam da işte e, aynı zamanda avukat. Evet. Kendisi avukat e, ve e, kendi muhitindeki çok sevdiği e, mahallesindeki adaletsizliklere karşı mücadele eden bir e, süper kahraman aynı zamanda. Evet. Çok seveni var e, ama e, Marvel'ın daha bu street level dediğimiz hani Büyük kişilerden ziyade yine kendi kök köşesinde takılan kahramanlardan bir tanesi. Ha, kendi çöpünle takılan. Aynen. Dolayısıyla hani illaki bütün Marvel'ı etkileyen hikayelerde ufaktan şey oluyor. Görünüyor e, Görünüyor ama yine bir New York süper kahramanı olduğu için ve Marvel'da New York'u çok sevdiği için New York olaylarında genellikle e, köşesinden, ucundan, ucundan e, müdahil oluyor. En çok da hani e, en sık karşılaştığı diğer Marvel karakterleri arasında Spider-Man. E, Elektra işte e, ve tabii ki e, diğer Defenders, işte Luke Cage'de e, Iron Fist gibi karakterler bulunuyor. Hani ben de çok fazla bilmediğim için bu karakteri takip ettiğim, okuduğum bir karakter değil. O yüzden hani benim bilgim de bu kadar. Ama çok seveni var. Eee Artık bence bu, bu kadar bilgi yeter diziyi. Evet, bu aslında e, bence ilginç bir karakter. Niye? E, yani çünkü hani işte kör olması ondan sonra e, böyle işte hani o körlülük üzerinden kazandığı ondan sonra belli başlı yeteneklerini kullanıyor olması ve bunun aynı zamanda bir şekilde avukat olması. Yani böyle iki tarafın da yani hem ee, işte normal ondan sonra yasalar çerçevesinde bir savunucu hı hı. hem yasaların dışında bir savunucu kimliği olması ondan evet. sonra ee, şizofren bir karakter aslında. Aslında şöyle bir şey de var. Ee, hani bir de böyle çok ciddi yani bir karakter olması e, anlamında. Yani düşünürsün hani bayağı ciddi bir adam aslında. Yani bayağı bayağı zor hayatı olan bir insan e, Yani çünkü hani işte yasa çünkü yasaları yerine getirmek zaten zor bir iş. Onda avukat olmak işte hakikaten onda sonra şeyin suçlu e, suçsuzun yanında olmak suçluya karşı durmak yasalar çerçevesinde zaten zor bir iş. Artı üstüne bir de o onun dışında e, Vigilante olarak yani ona sonra şey oluyor. Kahraman olarak ekstra zor bir iş daha yapıyor. Yani hem yani iki tarafta da fiziki olarak aslında yorulacağım bir iş yapıyor yani. Ya aslında evet senin dediğin yani gibi. Yani gündüzleri zengin pe şey ona sonra milyoner geceleri zırh giymiş ona sonra adam olmuyor mesela. Ya, örümcek adam gibi ona sonra derslerden ağa almaya çalışıp ona sonra sırt çantasıyla da o tarafta fotoğraf çeken süper kahraman olmuyor aslında. Yani, sen öyle de Adamın işi bayağı zor. bayağı aslında sıkıntılı bir işi var. Yani adam dedike çalışıyor tamam mı? Yani diğer e, alter egosuyla da doğruyu yapmaya çalışıyor. İşte o gündüz yapamadığı şeyleri de gece tamamlamaya çalışıyor. Bir durum söz konusu. Ve aslında e, her şey bir kenara. O tam olarak bir e, nasıl desem bir underdog e, karakter. Tamam mı? Yani evet daha lüks bir e, daha büyük bir <gülüyor> Şey, avukatlık firmasında çok paralar kazanıyor da olabilirdi. Evet ama, ama e, adam hakikaten e, parası olmayan e, masumları işte adalet sistemi çerçevesinde korumak için işte e, savunma avukatlığı yapıyor. Öte yandan da işte e, yasa çerçevesinde cezalandıramadıklarını gecelerinde sopayla cezalandırıyor. işte. Bir de yani hani, bir yerden kalma parası diyor. Yok. Yani, yani bu babasından kalma yani. evet, bu babasından kalma hani altta kalan, ezilen Kendinin, hani yanında olayım muhabbeti evet. ve e, dediğim gibi Hazk için hani kendi muit'i çöplüğe gitmiş bir muit yani New York kocaman yer aslında başka yerde de yapabilir bu işi kendi Yok, ama evet de bu bir yandan da işte kendine kurtarmaya çalışıyor ama yalnız başına kurtulmak yerine işte kendi çöplümde birlikte kurtulayım e, psikolojisi de var bu işin içerisinde neyse diziye dönecek olursa isek ee, hani genel olarak detaylara girmeden hani beğendin mi beğenmedin mi? Nasıl buldun diziyi? Şimdi ben aslında dediğim gibi hani standart Marvel çizgisinden çok çıkacaklarını düşmemiştim açası. O yüzden biraz daha aksiyon, hı hı. biraz daha ee, hareketli bir dizi bekliyordum. Ee, ama bu bayağı bildiğin böyle şey, ne bileyim crime dizisi, evet. yani suç dizisi çıktı bu. Ondan sonra bayağı böyle işte suça karşı ondan sonra işte çalışan aslında iki tane avukatım ne izliyoruz. Ee, i̇şte araya da hani bu adam aynı zamanda bir de işte böyle şey al buçuk güçleri var. Onlarla bir de geceliğinde işte onları kullanaraktan e, suçun yetişemediği kısımlarına yetişmeye çalışıyorum falan şey var ama hani o Daredevil'ın e, süper kahraman kimi böyle hiçbir zaman çok öne çıkmıyor dizide. Hı hı. E, hep böyle bir aslında ana karakterle yan yana gidiyor yani. Hani onun önüne geçmiyor. Yani, aslında yani kendim Murdoch karakterini önüne veya onun asıl halinin önüne hiçbir zaman geçmiyor dizide. Ee, hani normalde çünkü sen işte diğer süper kararmanları seyrederken hep böyle o asıl hayatta o gizli kimlik, kimliğini gizlediği e, asıl hali. Mesela genelde geri planda kalır yani. Bir yanda hani işte böyle anasın işte Bruce Wayne'dir ama iki dakika sonra hemen zaten Batman olur. Sen zaten ama işte Batman oldu dersin. Bruce Wayne'i çok sallamazsın mesela. Bey. Hani veya işte Avengers'ta da işte Tony Stark zaten işte Iron Man'dir. Hani onun zaten gizli kimliği yok. Ey Diğerleri de hep genelde kıyafet içinde geziyorlar falan filan mesela Marvel'ın diğer şeyi düşünürsen. Ee, hep dediğim gibi o gizli kimlikleri pek yoktur. Yani. hep Asıl kimlikleri, asıl süper süperkaramal kimlikleri ön planda. Bur buradaysa öyle değil, burada baya adamın hani işte o kör hali. Bütün arkadaşlar, bütün etrafındakiler olan ilişkisi de onun üzerinden ilerliyor. Ve hani hedefleri de onun üzerinden ilerliyor. İşte avukat olalım, iyi avukat olalım, işte yardım edelim falan filan. O böyle baya ilginç geldi bana. E, beklentimden farklı bir şey çıkmasa neden oldu yani dizi o yüzden de hani biraz böyle şaşırdım bir de aynı zamanda bir dizi ağır hale getirmiş hakikaten yani herkesin izleyebileceği bir dizi değil e, yani bir bir gaz o adede derdi o dizis diye oturup üçüncü bölümde bırakabilirsin yani. değil değil mi? çünkü ya bu ne afan diye bırakabilirsin e, dizinin hani bir şeyi de yok. 3 i̇şte bölüm seyret abi. 3. bölümden sonra açılıyor muhabbet vardır ya. Mesela dizide o da yok yani. Çünkü böyle bölümler genelde e, aynı şeyde tempoda gidiyorlar. Ama sonra hani bir anda temponun çok yükseldiği şeyler bile dizinin genelde belli başlı son bölümlerin son kısımlarında falan sekanslarında falan oluyor. Yani o da işte zaten dövüş sahneleri falan oluyor genelde. Hı hı. E, ama onun dışında hani olayların çok fazla böyle bir anda değiştiği veya işte temponun bir anda çok arttığı e, bir durum yok. Genelde eşit düzeyde bir e, giriş var. Yani son sezonun e, işte, sezon, e, bu sezonun son bölümünde bile hani e, olaylar bu sefer artık inanılmaz patlak verecek. Bir sürü abuk şey olacak dediğim bölümde bile olan şeyler hani e, öyle çok abartı şeyler olmuyor. Yine aynı çizgide bence oluyor ve bitiyor. Ya ben e, ben genel olarak e, hani beğenmedim diyemem. Ama dediğin birçok çok Yok, Ben de Ben hani e, alternatif olması hoşuma gitti. Yani böyle... İşte ne bileyim özellikle hani şey diyen insanlar için bence güzel bir diz bu hep Marvel'da işte böyle çok yavşak. Ondan sonra bilmem ne, Böyle boş boş filmler. anası binler Hani işte, işte süper karavan zıplıyor hopluyor eklenme vuruyor. Anlasıyla boş aksiyon filmi veya boş aksiyon dizisi falan diğer insanlar için mesela hani diyebilirsin ki abi sen ben onu sevmiyorsun. Olabilir. Ama o zaman sonra de bu bak bunu seversin diyebileceğin alternatif bir dizi çıkmış ortaya. Yeni bir şey denemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Evet. Ee, ama hani dizi kalitesiz de değil. Gayet kaliteli çekilmiş. Gayet özen gösterilmiş. Ee, böyle işte sırf kasıntı dizi yapacağız diye böyle bir şey yapmamışlar. Ve hani Daredevil karakterinin sınırını da yani hani ters şekilde zorlamamışlar. Yani Elif'i madara etmemişler. E, adımı gayet güzel bir şekilde işlemişler. E, i̇şte geçmiş olsun ondan sonra nasıl o hale geldi olsun. E, karşısındaki rakip yani karşısındaki Vilyon'un da ondan sonra e, geçmişi geleceği falan onları gayet güzel tutmuşlar. Ama dediğim gibi bana şey geldi yani biraz. Ters gelmediği noktalar yok değil yani. yani Kingpin'in çizilişi, Kingpin'in oluşturuluşu böyle oturamadı bir türlü kafamda. Ondan sonra ya o Kingpin karakterinin o şekilde yansıtılması çok böyle. Yani hani psikopat bir Kingpin karakteri ondan sonra tam koymaya çalışıyorlar ama bazı yerlerde spastiğe kaydığını düşünüyorum. Anladın evet. mı karakterin? Yani hani özürlü bir karakter, özürlü bir herifmiş de. Ondan sonra işte şey olmuş veya sinir sinirleri bozuk bir herif de. Ondan sonra şehri kurtarmaya çalışıyor falan. Yani böyle oralar birazcık çok içime sinmedi. Ama yani böyle bir deneme için bence başarılı bir dizi. Ya ben dediğim bir sürü şeye katılıyorum. Yani... E bir anda bütün bölümleri peş peşe yayınlanması için kurgulanmış bir dizi olarak baktığın zaman bazı şeyleri çok düzgün yapmışlar tamam mı? Evet. Ya yani episodik episodik gidiyor olması yani üzerine çok kurulu değil dizi ama tabii ne bölümler içerisinde giriş gelişme sonuç var. Ha, tabii, tabii. Ama <gülüyor> Hani bu bölümü mutlaka izle şey e, hani her hafta yeni bir bölüm için e, kullanıcıları cezbetmek zorunda olan haftalık dizilerin e, aksine, aksine böyle hani Cliffhanger e, son ya da ne bileyim e, işte haftaya mutlaka geri gel bir sonraki bölümde izle tarzı şey kastır kastırmalar evet. ki yok ama yine e, peş peşe izlendiği zaman da bazı şeyler birazcık kopuyor. Niye kopuyor diyeceksin? Çünkü e, mesela bazı karakter gelişimleri o kadar hızlı gelişiyor ki mesela belki arada hani 6 gün 7 gün daha koymuş olsan hani ki aradan zaman geçti vesaire dersin. Ama mesela o neydi ee, kızın adı Maalesef. yok diğeri ha, sekreteri mi ha. hatırlamadım Oğlum, yani ilk bölümde kurtardığın hmm. kız tamam mı bir anda böyle bir anda kankaları oluyor yani sekreteri oluyor o ayrı kankaları ya. oluyor ve heriflerin 5 yıllık 10 yıllık arkadaşlıklarının sorgular hale geliyor, evet. tamam mı? Sen kimsin? Olan daha iki gün önce yoktun burada, anladın evet. mı? Ve yani birden çok hızlı gelişen ve derinleşen duygusal ilişkiler var. Tabii evet. sen bunun peş peşe ardışık olarak izlediğin için e, hani birinci saatle 4. saat arasındaki ilişki derinliğinin hani abartılı bir şekilde geliştiği için sana biraz garip geliyor. Evet. Hani bunu film gibi işleseler, veya zaman geçtiğini belirtseler... o da yok. Peki yani. Evet, o da yok. Ee, hani o konuda biraz sıkıntılar var tabi. Öte yandan dediğin gibi Kingpin, e, yani bana kalırsa hakikaten Marvel'ın hani karizmatik kötülerinden biridir Kingpin. Aynı. E, ve e, şey gibidir. Razagul gibidir aslında hmm. Kingpin. Aynen. Çünkü hem fiziksel olarak çok güçlüdür. Önüne geleni pataklayabilir. Ama aynı zamanda zekidir, zekidir, tamam mı? Yani herkese istediğini yaptırabilecek, yukarıda Popek Master olabilen bir adam. Evet. Ama işte işte dediğin gibi bu herifin böyle e, hani çocukluğunun e, acılarını hala sırtında taşıyan emo bir süper, e, süper kötü olması durumu. Yani onu böyle çok yani, tamam, edebi, yani. edebi olarak hani, kağıt üstünde ve mantıken şey... E, doğru kararlar var. Tamam mı? Çünkü bir yandan e, şunu görüyorsun aynı mahallede büyüyen iki tane çocuk var ama bir tanesi işte babasının sevgisiyle büyümüş. Tamam. Ve o da işte hani gücünü ve kötü e, hani geçmişini iyiye kullanmaya karar vermiş. Bir tanesi de babasından dayak yemiş. Tam tersi bir durum söz konusu. Dolayısıyla o da hani iyi olmaya çalışan fakat çarpıtılmış bir iyilikle geliyor karşımıza. Yani tamam Fala, evet, yani işte ne bu gibi bir şey oluyor yani ama Aynen. Ama abi işte buradaki ya yani buradaki çarpıtılma yani Elif'in vizyonunu veya Elif'in bakış açısını ya o kadar iyi veremiyor size Yani vermeye ya çalışıyor istediği bazı yerlerden. Evet. Yani böyle bir kafanı karıştırıyor anladın mı? Yani tamam hani herifin hakikaten adam şizofren gibi gelmeye başlıyor sana bir yerine. Ben işte için yapıyorum bunu deyip. Ondan sonra herifin boğazını parçalıyor yani. Tutuyor, gebertiyor, boğuyor birini mesela. Yani o karakterin yazılış tarzı sanki e, ya belki de oynanış tarzından kaynaklı. İkisi de var. Hani adam zaten bir televizyon oyuncusu gibi oynamıyor. Tiyatro oyuncusu gibi oynuyor karakteri tamam evet. mı? Ve <gülüyor> vurgulamış Kulamaları o şekilde, ondan sonra birden duygusal olarak derinleştiği noktalarda ki hal tutum ve tarzları böyle büyüyor, tamam mı herifin? Yani tiyatral bir performans sergiliyor o adam. O yüzden o hani birazcık daha televizyon yapısındaki gerçekliği pek uyuşmuyor o erkin yaptığı şey He. yani oynu sergilediği oyunculuk değil bir de tabii ki böyle hani düğümü açar kapatır gibi böyle hani modundan tekrar işte evet evet işte yani mastermind dengesiz. moduna geçişleri ya tam biraz e ya, dengesiz, dengesiz yani ne derler? Ee, sinirlerine hakim olamaması sıkıntısı var. Hayır bir de biz tabii, çok sinirlendiğim bir anda bizim yani, boylu falan, falan dememize gerek yok herhalde ama hani yani orada da bir şey var. Ee, çarpıtılmış bir romantizmi de var herifin tamam mı? Çarpıtılmış bir şehir sevgisi olduğu gibi. Tabii çarpıtılmış evet. yani e... yani bir şey sevdiği bir şeyi gelince o en ufak tehditte. De... Çıldırıyor ya. Yani. Evet ama çıldırdığı zaman adamın indirgendiği boyut. Ha kaza zarar verdin sen. Yani evet şey. oluyor ve bu da hani Kim aslında bismar. evet çok da şey e, hani kolay hazmedilen bir şey değil kabul edilebilecek. Evet çünkü bir bir şey değil. kendi kurduğu planları da mahvediyor öyle. Evet. yani. Yani bir sonra minnetle anlaşma sağlaması gerekirken e, bir düşman belli değil mi direkt yok öldürüyor yok ediyor yani hani. Ya tamam belki Kingpin'in fiziksel falan sonrasının gücünü o şekilde yansıtmak istemiş olabilirler. Hani yani adam çıldırdı mı hakikaten çok kuvvetli ve işte heriften korktu, korkman gerekiyor yani. Asıl çünkü seni büyük ihtimalle öldürmeye geldise öldürüyor zaten. Eee hani tehdit veya ara hiçbir şey yok yani geliyorsa öldürecek yani ya öldürüyor ya öldürüyor. Başka bir ekstra bir seçenek sunmuyor zaten sana. Hani onun te onun tehditini e veya işte bu adamın çevresinde olmanın ondan sonra tehlikesini hani veriyor tamam ama... Bilmem ya işte oyunculuktan ya başka bir şeyden böyle biraz şey yapıyorsun e, irite oluyorsun yani içine sindiremiyorsun karakteri. Evet. Kim Pine belki daha sonra tekrar geri geliriz ama e, genel olarak ben e, dizde yarattıkları atmosferi ve işte e, karakterlerin castingini beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, evet karakter castingi bence gayet başarılı ee, Ozuaria Dawson var. Ozuaria Dawson var. Yani ee, 3 bölümde gözüleye. Evet. Hani orada çok ne kadar e, gerekli bir karakterdi tartışılır aslında. Ama e, orada yine insan sı tarafını vurgulamak için kullandıkları bir karakter aslında o. Ya i̇şte hem insansı tarafı hem de işte Hell's Kitchen'ın da hala iyi insanlar var havası. Evet. Birazcık aslında işte word saving muavidi var ya. Yani aslında işte sadece tek kişilik bir mücadele olmadığı ha. aslında insanların korkuyor olmalarına rağmen işte bir yandan da hani mücadele etmek ha. istediklerini gösteren o... bir durum söz konusu şey, orada biliyorsun yani nelerler bir Marvel klişasını yani, de. bütün, bütün... Bütün kahramanlık hikayelerinin klişesidir aslında. Hani dersin ki sen orada tek başına mücadele ediyorsun aslında. Ama işte e, senin, sen aslında işte e, altta ezilen bir sürü insanın temsilisin demeye getiriyorlar. Neyse e, ben açılış jeneriğini mesela çok beğenmedim. E, hmm. Fazlasıyla şey gibi geldi bana. E, Hanibal jeneriğine çok benzetiyorum. Hmm. Hannibal jeneriğini de çok sevmiyorum o ayrı mesele. Ama yani çok... Daredevil'ımsı bir jenerik değildi gibi geliyor bana. Çünkü hadi sonarlı monarlı bir şey olsa neyse de. tam Tamam ee, Daredevil'daki sembolik ee, objeleri üstüne kan dökerek şekillendiren bir jenerik söz konusu orada. Yani oradaki o kan hayır, kırmızı tamam Daredevil kırmızısı. Yani, oradaki kan yani, şey, akan şey bir anlamı yok yani. <gülüyor> Daredevil'ın birebir kanla bir ilişkisi ilişkilendirilmesi yani çok da şey değil. Ya ben mantıklı böyle değil çok gibi geldi kan olarak görmedim aslında ee, daha çok ben hani onu şey gibi düşündüm ee, hani sonuçta bu adam bir şekilde objeleri etrafı görüyor ya ya yani o hani o kırmızı bana biraz daha daha çok sonar kırmızısı yani ya, yok ya yukarıdan Kandan, aşağı doğru atan ya, tamam bir şey ya şey olarak görüyorum ben. O şekillenmesini göstermesi anlamında ondan sonra bir e, şey diye algıladım ben. Ya ben ben jene, jeneri'nin de bir sıkıntım yok. Jeneri'nin hoşuma gidiyor. Yani bütün o şeyi gördükten sonra en sonunda işte o Daredevil'un oluşması falan o Daredevil logosunun yazması falan benim hoşuma gitti. Mesela ben logo da mesela benim çok hoşuma gitti. De. Çünkü dizinin yaratmaya çalışılığı ciddi ortamı biraz kıran bir jeneri. Şey logo. Çünkü daha e, çizgi e, romansı bir e, font ve logo tarzı olduğu evet, için. Evet ama sonuçta e, karakterin hani kendi şeyi yani aslında gideceği ya oldu yani. Yani e, ben şey olarak zamanlamasını yani hikaye içerisindeki zamanlamasını çok beğendim. Hı. Tam Battle böyle şey Battle evet. of New York'tan hemen sonra New York'un yeniden işte Hı. yapılandırılması süreci içerisinde evet. hani Kingpin'in o Hell's Kitchen'e yeniden e, işte e, imarını e, ele aldığı dönem. Hani bu ufak bir detay ama insanın hoşuna giden bir detay. Aynen. Ee, Marvel's <gülüyor> Nematik işte bağlantısını gösteriyor. Aynen. Evet. Ee, onun dışında e, ne bileyim casting'in yani çok yanlış olduğunu düşünmesem de açıkçası son e, Daredevil'ın e, yani nihai kostümünün en maskesi Hı. çok şey hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü adam tam onu giydiği zaman şu şey göz burun elmacık kemiği ve üst tuzak kısmı böyle sanki bir şey ezmiş gibi yukarıdan <gülüyor> bastırmış gibi bir yani yatsılık var orada ve herifin böyle üstü dandı böyle garip bir, böyle bir şey var ya o onu ne şey yapıyor vurguluyor tamam mı? Evet anladım. Bastırmış <gülüyor> <gülüyor> gibi duruyor. Ya ben e, bu normal yani ilk o kostümünü mesela çok beğendim siyah kostüm. Siyah kostüm. Hmm. çünkü mantıklı yani hani güzel. Yani sadece hani göz tarafının böyle tamamen kapalı olması ondan sonra e, hoş yani ve uyumlu gözüküyor. Ya ondan bana sonra da çok abartmamışlar. işte hani hakikaten herif işte bitmiş üstüne bir şey giyip çıkıyor yani evde. Ya aslında o bana battı biliyor musun? O şey gözünü Niye? kapatan maske. Niye? Çünkü o o şekil var ya o tam burnuna kadar gelen işte bandana tarzı evet, şey. Evet. Iron Fist'in kostümü çünkü. Ha. Tamam Iron Fist yapacaklar. Aynı kostümü mü göreceğiz acaba? Yani aynı tarz çünkü. Garip geldi bana. Anladım. Bana ben o, o, o halini beğendim yani. O halinin olması güzel. Sonradan işte herifin dayağı yiyip evet. <gülüyor> başka yeni daha sağlam bir kostüme geçmesi. E Şeyin işte Fisk'in ondan sonra Kingpin'in üstündeki arkadan o kostümün o kıyafetin takım işte şey olması ekstra nasıl korumalı olması falan. Yani bu tarz hani detaylar güzeldi. Tabii o adamın da hani o kostümü yaptırdığı böyle. Artık e... ha, herifin, herifin aslında dayayı yedikten sonra çocuğa yedikten... dönüşmesi. Evet, zaten öyle bir herif herhalde. Tamam, bari kafada. kafada bir bir eksil, birkaç tahta eksiği var. Ama o birkaç tahta eksiği olan adamın gidip de kostümün işte maskesinde maskesine işte <gülüyor> yani şey boynuz koyması ya bunlar tabi ama işte e, Devil muhabbeti var ondan oluyor. Evet. Yani Devil of Hells için olduğu için hani öyle bir, bir bir şey koymuş. Neyse asıl işte e, güzel detaylar var işte mesela e, benim hoşuma giden e, adamın salonunun kocaman bir şey e, He, LED reklam paneline bakıyor olması ve bu yüzden ucuza ucuza e, getirmiş diye. olması gibi e, şeyden şüpheleniyoruz tabi e, yakuza muhabbetinde. Acaba e, The Hand organizasyonunun devreye girip girmeyeceği ile ilgili. Hmm. Orada e, şeylerimiz var. Altyapı çalışmaları var gibi görünüyor. Evet. Yani bu The Hand e, biliyorsun Marvel'ın şeyi. E, League of Assassins'e. Ha öyle mi? Evet. Elektra'nın daha sonra işte şey olduğu. Yani ben e, şey... Nasıl diyeyim? Şu şeye ne mesela takalım? Bir bölüm... Onun hocasını mocasını gösterdiler. Ha, the Stick adlı episode. Ha. Ondan sonra ve o işte sonda gitti böyle. Kim olduğunu bilmediğimiz. İşte o The master olabilir ha, diye işte, düşünüyorum ben. Kim oldun bilmediğimiz birine gitti mesela. Ve o öyle kaldı yani. Hı -hı. Hani onu dedim işte öyle kaldı yani bir bölüm. Ondan sonra böyle stand alone. One bölüm bölümü yaptılar. Ve ya çok bir şey de öğrenemedik. Yani There The aslında Tahmin ettik şey Sadece çevresinin şartlarından dolayı oluşmuş bir şey olmadığı aslında oluşturulmuş karakter evet. olduğunu da gördük orada. Evet. O amacın Hı. ne olacağını işte önümüzdeki günlerde sezonlarda görecekmişiz gibi bir mesaj bırakıldı orada. Ama dediğim gibi işte o binge watch süreci içerisinde aslında çok az zaman geçiyormuş gibi hissediyorsun. Tamam mı? Ya yani 13 bölüm. 13 bölümün içerisinde bu işte o kızın adını unuttu. Paige'in ee, davasının düşmesini Fisk'in tutuklanmasına kadar e, taş çatlasa bir ay geçmiştir diye hissediyorsun. Evet. Zaman şeyi biraz sıkıntılı. Evet. Oysa ki herifin o kadar çok ağzına sıçılıyor ki yani bir ayda o kadar iyileşmesinde bile im imkan yok. Evet. Ama işte o e, 13 bölümü birden verdiğim bir dizide o zaman geçişlerini birazcık daha net verebilirlerdi gibi geliyor bana. Yani... İşte böyle bir takım eksikleri var dizine ama düşündüğümüz zaman iyi bir Daredevil dizisi olduğunu düşünüyorum. Evet yani ee... kıyaslamak gerekirse hani hakikaten birazcık daha böyle e, Nolan'ın vari bir Marvel Evet e, Evet ürünü. ayakları yere basan. Aslında gayet ciddi yazılmış. E, diyalogları falan gayet güzel yazılmış. E, karakterleri de yine e, yani iki boyutlu böyle basit karakterler değil de olabildiğince üç boyut katmaya yani işte, çalışılmış karakterler. Evet. Bazen işte o karakterlere üç boyut kas, katalım derken baş, e, yine iki boyutlu ulaştırılmış karakterler var. İşte Paige bir tanesi şey de öyle e, Kingpin de öyle. Wilson Fisk de öyle. Hı -hı. Hani duygusal boyut işte geçmiş katalım falan derken adamı şey... E, <gülüyor> Otistik emo bir karakter haline getirmişler. Tamam mı? Ee, onun dışında hani e, Foggy karakteri evet, aslında. En evet, Marvel karakter orada Foggy evet, karakteri Foggy tamam mı? Karakter. Ama o da diğerlerinin aşırı ciddiyeti yüzünden fazla işte e, şaklaban haline geliyor. Yani bu tarz biraz e, şeyler var. Hani... Mesela Fisk'in nasıl hani para sahibi olduğunu Hı -hı. falan da mesela hiç göstermediler. Onda işlemediler mesela geçmişin işlediler birazcık ama nasıl ben hani kendini toparlayıp da olsada e, gücü elde ettiğini göstermediler mesela. Yani dizi de hakikaten baştan sona en iyi karakter kimdi biliyor musun? Kim? O Fistkin sağ kolu var ya. Ha evet bence de. Beste. Ha Beste. En iyi karakter oydu. Bence en iyi karakter oydı onda. Fundalıttılar. <gülüyor> ama hakikaten Wesley çok iyiydi ya. Wesley iyiydi. Yani mesela Kingpin Wesley de iyiydi zaten. Wesley'den sonra Kingpin karakter bir biraz daha bozuldu yani ve bir toparlayamadı. Wesley'li biraz fena oldu çok ağır vurulmuş Wesley. Evet. Ee, yani bizimki de işte. Yani o gel yani realistik boyutuyla işte e, hani fantazi boyutu arasındaki gelgitler biraz. E... Tam işte e, oturmamış gibiydi. Mesela durup birden şeye geçtiğin zaman o, o Çinli teyze var ya evet. onu, ve onun kör e, evet, şey evet, suikast evet. bombacıları hani o fazlasıyla işte çizgi roman dünyasıymış gibi geliyor. Evet. Ama birden oradan çıkıp hani e, şeye dönüyorsun Murdoch'un gerçek hayatına dönüyorsun. Evet. O birazcık daha değişiyor, işte, bir, değişiyor anda. bir anda. Onun dışında e, diziyi herhalde ee, saygınla izlemeseydim herhalde birazcık daha hızlı izlerdim gibi geliyor fast forwardlarda evdeyizseydim. Evdeyiz. Abi evet çünkü yani belli bahşelerde ben çok zorlandım. Yani. Açık konuşayım. Ee, yani uykum falan geldi yani. Ondan sonra e, bazı kısımlarda. Ve hani hiçbir şey olmuyor. E, hiçbir aksiyon olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Karakterler işte böyle konuşuyorlar. Araştırma yapıyorlar falan ama böyle bir etkileşimsizlik var yani. E, kendini seyirciye satmakta zorlanıyor dedi. Ondan sonra e, sen anca işte diyorsun ki Daryl. Yani şimdi güzel bir şey çıkar diyorsun da izlemeye devam ediyorsun. Ama güzel bir şey de çıkmıyor aslında. Eee biraz fazla ciddi yani. Hani dizinin en güzel kısımları dövüş sahneleri. Ya dövüş sahneleri de demişken aslında dövüş sahneleri benim e bütün filmlerdeki bütün dövüş sahnelerinde benim en sinir olduğum şeylerden bir tanesi gereksiz yeri artistik hareket yap. Tamam mı? Bunda da var o. Aşırı derecede çok var. Tamam mı? Kurşundan kaçıyor falan ve 30 defa dönüyor falan. Kurşundan kaçıyorsan artistik hareket yap. <gülüyor> tamam mı? Çünkü kurşundan kaçabilmek zaten başlı başına artistik bir, bir hareket. Tamam. Ama, Ama... Elif'e ağzına vuracaksan niye artistlik hareket? Ha, bak o mesela o polisi kurtardığı sahne son bölümde. Değil mi? Evet. Karşındaki adam tamam mı? de ağırlığına taşıyamayan şişman Hayal bir polis. He. Sen ona son vuruşu yapmak için niye havada ters takla çenesinde tekme atasın tamam mı? Bir kafa koysayın oturacak evet. yerine. İşte böyle Elinden silahını al git şu köşede otur desen oturacak. <gülüyor> Ya bu tür gereksiz aksiyon hareketler benim mesela çok sinirime dokunan şeyler. Aynen ama aynı zamanda da işte bir tane e, tek çektikleri şey, ikinci bölümlü neydi? Dövüş sahnesi var. Hı hı. O da mesela acayip güzel bir sahne yani. Evet. Yani dizdeki şey kısmını yani çok seviyorum. Dövüş sahnesinden e, dövüşürken <gülüyor> e, bu karakterin bir süper kahraman olmadığını çok güzel veriyor sana. Ya çünkü böyle çok uğraşıyor anladın mı dövüşürken. Yani böyle işte ağzına vuruyor herifin dayak yiyor, yoruluyor. Mesela aynı anda 10 kişi 15 kişi döverken yoruluyor yani. Artık böyle ayakta dururken on sıra duramıyor ama bir yandan da böyle hırsı da var. Hı -hı. O hırsı da böyle bir öne atılıp vuruyor bir tane falan. İşte. O sıra böyle hep böyle sanki son artık demleriymiş ama onun son demin üzerine de çıkaraktan. O işte gücü kendine bularaktan işte savaşmaya devam ediyor. İman gücü. Evet. Yani hani... her sırada kiliseye gidiyor. Bir çarşede kiliseye iman gücü. Gidiyor, i̇şte <gülüyor> dövüşüyor falan. Yani hani o, o insani tarafını görmek hoşuma gitti. Özellikle dövüşlerde. Evet. Ama işte yani tabii dizinin geneline baktığımızda yani ne yazık ki orta karabü diziydi. E, çünkü belli başlı eksikleri ve göze batıyor bir yerden sonra. Özellikle üst üste izliyorsan çok batıyor göze. Hani belki üst üste izlemesen, işte gündeki iki tane izlesen her gün. olsun evet. belki o kadar çok batmaz ama üst üste izlediğin zaman gerçekten çok batıyor. Yani bu böyle olması, İşte burası çok eksik, burası çok uzun. Bu, bu yani falan gibisinden şeyler senin aklına yazsana geliyor. Yani burada işte bildiğim filler yapmışlar falan filan gibi böyle. Şeyler düşünüyorsun. Ya 13 bölümlük bir dizide zaten filler olması da saçma. Ama ya ben filler olarak düşündüğüm bir bölüm olmadı açıkçası. Ama ne bileyim e, yorumlarda mesela bizim Facebook'taki grupta e, avi şey demiş. E, hani o havası, atmosferi vesairesiyle Hannibal'a çok benzetmiş dizi. Hmm. ama Hannibal kadar da hani e, kendi içerisinde derli toplu olmadığı kanısına varmış. Evet. E, ben de öyle düşünüyorum ki Hannibal'la kıyaslamayı hiç aklıma bile getirmemiştim. Yani ama mesela yavaşlık anlamında hakikaten Hannibal'ın o şey yani yavaşlık derken e, duranlık anlamında diyeyim. Yani mesela Hannibal'da hep böyle bir duran yani sanki zaman durmuş gibi giden bir evet, dizi Evet ama Hannibal'daki o duran zamanda adamın sana verdiği o kadar çok tamam şey işte, var çünkü ki. çünkü sözle yani oradaki diyaloglar çok kuvvetli olduğu için Ya e, diyalog Hannibal'da... da değil. Bak adamın işte e, ne bileyim e, tiyatral olarak verdiği çok şey var tamam mı? İşte görüntüsü işte şeyi. E, işte bir acayip kompozisyonu, planlı yani. evet kompozisyonu ondan sonra renk tonlaması bilmem nesi her şeyle adam bir, sen, sana konuş yani orada Aynen. tablo tablo gibi duruyor. Karşılıklı oturuyor olmalarına rağmen sana bir sürü bir şeyler anlatıyorsun. Evet. Ama sessizlikte bile. Bunda yoktu. O. Bunda o kadar planlı değil. Yani bunda o kadar böyle evet. formüle oturtulmuş çekilmiş bir dizi, dizi yok. Bunu yani. da bekleyemezsin tamam mı? Bir şey Marvel Netflix dizisinden. En evet, yani sonuçta sonuçta bir süper kahramanlık dizisi ee, olmak zorunda kendisi. Ama işte ne bileyim e, belki Jessica Jones'da da, yani bir sonraki seri olacak olan Jessica Jones'da daha bir artık elleri ayağa alışmış bir formatta gelirler. Hem orada dedektiflik hikayesi olması muhtemel olduğu için birazcık belki de Noir'a falan da kaçabilirler. Olabilir. Bence farklı farklı tarz deneyecekler hepsinde. Evet. Yani her birinde bence karakter uygun tarz denemeyi planlıyorlar. Ee, ve farklı farklı tarzlar izleyeceğiz. Yani D.L.O. daha biraz daha ağır bir abi diye, mesela ağır bir şey çekmişler. Belki Jessica Jones daha hareketli olabilir. Eee... Ben, ben, ben en çok Iron Fist'i merak ediyorum. Iron Fist'i merak ediyorsun. Evet. Çünkü orada aksiyonun dibine vurmaları gerekiyor. İşte mesela Iron Fist'in teki aksiyon nasıl olacağına dair böyle deri davıldan parça şey görebilirsin. Yani işte evet. o çocuğu kurtarma sahnesi falan. Mesela onun Iron Fist'i hmm. verdiğini düşün yani. Çatçuk çat gömecek miydi? Yani Iron Fist'i merak ediyorum hakikaten. Yani ben çok merak etmiyorum ama e, Ben diyeceğim. Luke Cage'de merak ediyorum Çünkü Luke Cage dizisi nasıl olabilir Diye düşünüyorum Aklıma böyle çok düzgün bir şey gelmiyor Hani ne bileyim şaft gibi bir şey çıkacak herhalde Diye düşünüyorum <gülüyor> ee, ee, Sonuç olarak Olarak... Ben yani son hani hepsini genel olarak düşünürsen. Aha. Aslında izlediğim şeyden aslında memnun kaldım. Evet ben de ee, memnun kaldım. Yani genel tecrübe anlamında memnun kaldım. Ha, tekrar canım sıkılırsa Daredevil izler miyim? İzlemem. i̇zlemem. Ben de izlemem. Yani çünkü uğraşamam. Evet. Ee, eğlencelik e, boyutu çok yetersiz. Öyle evet, tekrar izlenmelik bir dizi değil. Ya. Yani oturup belki Marvel Legends of izlersin tekrar da. Sonra... Birazcık kıçı toparladır Marvel Ha yani, yani. Şey. onlar da işte bu filmler sağ olsun. Onunla toparlıyorlar bir şekilde. Ha, bu ee, arada human'lar Evet. Ama e, yani oturup hakikaten Daredevil'u tekrar yani... Belki şeyden sonra bütün seriler çıktıktan sonra Defenders öncesi bir toparlanıp izlenir. Ama onda da yani bir ihtimalle daha hızlı izlersin. Evet. Yani bütün böyle baştan sona izlemezsin yani. Ondan sonra e... yani Fisk'i harcamışlar o üzücü hakikaten Fisk'in harcamış olması. Ama her ben, türlü... Tabloya her, bakan, psikopatın teki Her türlü e, filminden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ben, filmden tabii ki daha iyi. Bu herifler bak dizinin başından beri bir tane müvekkilleri olmuş tamam mı? Hmm. Nasıl yaşıyorlar? Yani o kısım işte diyorum ya. Bu adam yani bizim adam Murdoch'un bir parası mı var bilmediğimiz mesela. Yani nereden yaşıyorlar hakikaten ben de anlamıştım. Yani gidiyor fax makinesi alıyor falan. Hani kızla para kalıyor. Olsun. 6 aylık, 7 aylık parası mı ne veriyor o kıza? Olsun rüşvet niyetine. Diğerlerine bakıyor yani. O kısım biraz sakat. Neyse bakacağız. Ha bu arada Marvel ve dizi demişken Marvel yeni bir dizi için bu 12 Years a Slave yapımcısı olan bir arkadaşla anlaşmış dizi daha yapılması için. Ee? Ve bunun söylentilere göre Marvel's Agents of Shield'ın bir spin olacağı söyleniyor. Ki Agent Carter ne oldu? Agent Carter'ı evet, Carter izlemiyorum. Ben de izlemiyorum. Bıraktım çünkü sıkıldım yani. Pek dayanamadım. Ben zaten sevmezdim de. Bak. Yani umarım gidip de abuk bağlamazlar. Ama ee, yeni bir Marvel, yani Marvel dizisinin yapılması söz konusu ve bunun bir e, Agents of S.H.I.E.L.D. spin-off'u olacağını söylüyorlar. Evet. Bence e, eğer yaparlarsa şey çok iyi olur. Yani Inhumans'ın gelmesine, filminin gelmesine daha çok farklı. Evet. Ve Inhumans'a şimdiden böyle bayağı bodoslama bayağı girdi. Bayağı girdiler. In... dizi mi çeksinler? Aynen. film gelenek, film yani Agents of S.H.I.E.L.D'dan e, filme kadar bağlayacak bir dizi olabilir e, gibi Ama şimdi Inhumans'ı Agents of S.H.I.E.L.D'dan çıkarırsa Agents of, Agents of Shield böyle mok mok gibi kalacak yani ortada. Kalmaz ya. Bilmiyorum. Bana biraz kalır gibi geliyor. <gülüyor> Yani kalmaz çünkü S.H.I.E.L.D'ın yani o kadar çok malzemesi var ki. Çünkü bak Avengers 2'den sonra yeni bir olay olacak. Ultron, evet, evet. Ultron, Zaten oraya nasıl bağlayacaktan evet. merak ediyorum. Ultron'un ıı, şeyleriyle uğraşabilir S.H.I.E.L.D. tamam mı? Yani bir Fury görünüp görü şey çıkacak yine. Hmm. Fury ile alakalı bir hikayeye devam edebilirler. Ondan sonra işte ne bileyim... <gülüyor> Seneye bir sürü film var. Valla bilmiyorum. Yani Bu şey, yani, e sürekli filmlerin arasında doldurarak geçirebilir ömrünü. Tüycem, o yüzden zaten, o yüzden yapılmış olan bir dizi. Yani araya filler çakmak için, aslında insanların hala işte şeyleri e, neden unuturmamak için, Filmleri unuturmamak için, evreni unuturmamak için falan filan böyle araya dolduran bir dizi o yani. E, ama tabii Netflix'in yaptığı çok apayrı bir şey. Neyse yani diziyle ilgili herhalde söyleyeceğimiz bu kadar. Ee, hani bilmiyorum eğer çok mükemmel bir dizi çıkmış olsaydı belki bölüm bölüm bir podcast yani çekerdik. Dengesini de. ayarlamış olsalar da belki o dizini ama dengesi ayarlı değil dizini. Neyse çok sevenleri var şimdiden. Hacım biz de zaten bir şey, şey olarak demiyoruz. Yani hani ondan böyle yerin dibine sokmaya çalıştığım bir dizi değil. Yani ondan gayet başarılı buldum. Ve hani bu tarz diziler Keşke daha iyi olsaydı, olsaydı gidiyor. dediğimiz. Ondan sonra ama hani daha iyi olabilirdi. belki işte e, şey düşünülerek yapılsaydı. Hakikaten e, sanki her hafta bir tane çıkacakmış gibi düşünülerek yapılsaydı. E, o zaman izlemesi daha kolay olabilirdi. Ee, yani işte ne olacak on bir, bir diğer bölümde deyip diğer bölüme geçme hissiyatını verseydi sonra belki daha kolay izlenebilirdi. Evet. Her bir her bir bölüm bitiyor ee, zaten bir her bölüm 55 dakika falan yani o uzun bayağı uzun olsun bir bölüm bitiyor falan işte zaten bitti diyorsun hani bir sonraki bölüme de yarın izlerim falan diyebiliyorsun hani böyle bir e, üst üste izleme şeyi hissiyatı yaratmıyor sen. Yani bana bir, bir tane yerde üst üste izleme hissiyatı yarattı o da işte sondan bir önceki bölüm neydi böyle bir aa şimdi ne olacak Acaba pandik, mesela açtım ikinci bölümü. Ama onun dışında çok büyük böyle acayip hisler yaratmadı bende ya. Yani. Evet. evet. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Ya bir de tabii şöyle düşünüyorum. Bu Netflix'in aslında ilk Marvel filmi denesi, denemesi. Ee, Devamı ve, gelecek yani. hani Belki devamında daha farklı şeyler denerekten daha iyi diziler ortaya çıkartacaklardır. Ee, çünkü yani bu sonuçta kalkıştıkları iş bayağı zor bir iş. Ya, kolay bir yani iş yani değil. Sonuçta yani. bizim beğenmediğimiz yerleri beğenen insanlar da olmuş. Tabii yani canım. Bunun bu kadar biz... ağır olmasını bunun bu kadar işte ee, şey detaylı olmasını belki belli başlı yerlerde. Ondan sonra işte Kingpin'in bu bu şekilde portre ondan sonra yansıtılmasını falan belki beğenen çok kişi olmuştur. Ben yani klişe olmasınca sıkıyor. Hani... Aslında bunu bu konuyu, diziyi sevgili koca ayakla bir daha yapmak lazım. Çünkü kendisi bir Daredevil hayranı. Hayrandır. Evet. Benim okumadığım kadar, yani okuduğum okumadığım kadar şeyi okumuş bir insan. Onun fikrini aslında almakta fayda olabilir. Beğenmiştir o. Bilmiyorum yani en son konuştuğumuzda beğendiğini söylemişti ama o hepsini izlemiymişti o zaman. Bilmiyorum yani şu ana kadar Marvel'da böyle çok aşık, e, karizmatik bir kötü adam maalesef ki olmadı. Yani olmadı. Ultron'u bekliyoruz onun için. Ultron'u bekliyoruz. Thanos, belki... Thanos dedik de Thanos artık Thanos yani, öldüğümüzde evet. falan gelecek. Şimdi. Herhalde. Yani <gülüyor> bir, hani karizmatik anlamında tamam ya var bir karizması falan ama işte ne bileyim o kıyafetlerin giydiği sürekli aynı şeyleri seçip giydiği falan mesela falan de hoştu yani. bu yani işte, kadar şey var. Kol düğmesi var gidiyor işte bir tanesi seçiyor falan. İşte yani, babasının alan ilişkisi falan. Tamam. Ama yani ben genel olarak şey fikrini sevmediğim için. Beğenmedim. Beğenmediğim için. Ee, çocukluğunu kötü geçirmiş. Babasını öldürmüş. Suçlu tiplemesini beğenmediğim için yani. Çünkü yani, özel bir şey yok bunda. Bu çok standart kötü karakter yaratma prosedürü. Evet. Sonra... Çocuklarınızı sevin. Çocuk father kompleks yani. Evet. Sarılın, onlara iyi davranın, kötü adam olmasın. Hani ve o yüzden e, yani koskoca Kingpin'e bunu yakıştırmaları biraz aslında sinema dokunmalı değil. Anladın mı? Yani sen e, hani Marvel'deki işte e, örümcek adam olsun, başka adamlar olsun. Hani bunların hepsini etki eden olsun. Bir kötü karakterden bahsediyoruz. Hı -hı. Kingpin. Sen diyorsun ki yani bu çünkü çocukunda işte babasını öldürmüş, annesini işte korumuş falan. Ya bu çok böyle, ya bu şeye benziyor. Hani bir ara kim, şey bizim Halit eleştirilmiş diyor diyor. Ya. ya lan her ondan sonra süper kahraman olacak adam uzak doğuya mı gidiyor diye. Hani Batman'in e süslü bok atıyordu ya. Evet. Sonra evine gitti, uzakta oya öğrendi geldi falan diyordu böyle. Arkadaşım bak ya bu da onun gibi anladın mı? Yani her de yok karakter... demek ki. Hayır, tamam, her her kötü karakterin <gülüyor> evet. nasıl bir father veya mother yani bir anne veya baba kompleksi mi olması gerekiyor yani? Her kötü Hayır. karakterin. Ha evet. Her ben... mı diyelim yani. Yok sonra. yok işte o ya, Luke Luke mesela şey de öyle işte. Lex Luthor da öyle yani. Baba kompleksi falan devreye mesela o da Smallby'de. Evet Smallby'de öyle. Ama mesela bak oradaki verilen baba kompleksi şeyi sorunu o mesela çok iyiydi. Ve biz diziyi onun için izliyorduk aslında. Ee, işte, o bak. manipülasyon çok iyiydi. Belki de burada babasını öldüreceğine babasının sonra hala manipülasyonu altında olan bir insan izlesek. Kontrast yaratın ya kontrast, yaratıl, yani, kontrast şey mi, yaratıl, yaratılsın diye yapılmış bir şey o. Yani sonuçta Matt Murden babası hani cahil olmasına rağmen. Ya, tamam, oğlu onu anladık ama rağmen. yani. Onun işte tam zıttı olsun ve işte aynı noktadan çıkan iki farklı yollar. Sliding doors muhabbeti işte. Ama bu e, bu edebi taktik mi desek, artık e, twist mi desek? Yani bu da artık fazlasıyla bana bir e, kurgu olduğu için işte. Eee mesela şeyde de şey de Yani işte bir kadına aşık oldum. Hayatım değişti aksiyon i̇şte, da. İşte ha, adamın hayatı arabesk müziği gibi. Yani. Evet yani böyle çok sinir. <gülüyor> yani bilmiyorum hani ulan sen Kingpin'sin. Ondan sonra yani bir tane kadına tutuldun diye bütün plan programı mahvettin yani. O sonra şehir bir yeniden yapacağım dedim, Binden ne yapacağım dedim, Aklını tutup ondan bir kadın yüzünden her şeyi mahvettin. Yani çok böyle hakikaten arabesk yani. Yani senin daha dikkatli olman gerekiyor. Senin daha bilinçli olman gerekiyor. Hadi gençliğine verelim diyeceğim. Hadi ilk ilk tecrübesi diyelim. Ondan sonra yani o zamana kadar nasıl geldi? Ondan sonra o kadar parayı nasıl toparladın? O kadar çevreyi nasıl yaptın? Ya. Ee... Bunların hepsi güzel sorular. Yani herif hani çok tamam taşaklıymış gibi gezi ortalıkta ama ee... sıkıntısı var yani. Ya onu bunu bilmiyorum. Her eve bir Wesley lazım. <gülüyor> bir tane Wesley'in olsun bir milyar borcun olsun. Öyle bir adamdı yani. Evet, boku bokuna Veste gitti yaptı, yani. Hem boku bokuna gitti. O boku bokuna gitme sahnesi de yani çok eğlenceli bir sahneydi Biz de inanamadık. Ve Birik o kız buna... kızın da mesela işte adam öldü, kaldı öyle. Ha, değil mi? Hı -hı. Söylemedi falan böyle bir çok da üzülmedi. <gülüyor> bilmiyorum Evet birazcık saatin Karışık geç... duygular içerisindeyim. Saatin geç olmasının da etsiyle e, ufak ufak e, bitirelim Bitir. diyoruz. O zaman Evet. E, Daredevil bence Netflix'ten. kesinlikle izleyin. İzleyin. Ama e, bilmiyorum yani çok memnun kalacağınızın garantisini veremem. Evet, biz... İyi iyi bir prodüksiyon fakat e, bilmiyorum böyle aşırıcı, aşırı duyurucu e, bir dizi değil kanımca. İlginç. Aşırı bir dizi değil. Klasik Marvel tarzında uzak. Yani o ee, yüzden e, ilginç zaten. He. Yani ama hani böyle ben dışında... klasik Marvel tarzı seviyorum diyorsanız bilmiyorum. izlemeyin O zaman. Ee, ama hani daha crime fighting dizisi e, arayan biriyseniz zaten hani Daredevil e, Joe da gerek yok yani. Evet. Hani veya işte olan çizgi roman okumana da gerek yok. Siz çizgi roman bilmeyen etmeyen ondan adam için e, gayet rahat izleyebilecek dizi bu. Evet ama yani işte o süper kahraman dizi aksiyon olsun dövüş olsun He. falan filan bekliyorsanız hani o beklentinizi birebir karşılamayabilir. Evet. Aynen. Bunu da demişken e, artık e, birazcık daha street level hero'ları için bir e, altyapısı hazırlanmış oldu Marvel'ın. E, Artık sez, serinin geri kalanını işte Defenders'a kadar e, Jessica Jones, e, Luke Cage, e, Power Man, e, bir de Iron Fist gelecek. Ondan sonra hepsinin olduğu değer e, Defenders gelecek. E, hani her dizinin bir sonraki, yani ikinci, üçüncü sezonu olacak mı bilmiyorum. Belli değil. Ama olursa hoş olur, güzel olur. Ya yani bence hoş olur ya da belki işte Talib Defenders yapıp Defenders 1-2-3 yapacak. Yani. Hepsinin bir şeyde toplarlarsa. Hmm, budur. Evet arkadaşlar. Ee, o zaman, o zaman. Burda bitirelim. Evet. Kikstra.com diyoruz. Ve, ve görüşürüz. Bay bay.